الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان الله وما توفيقيات صامي الا بالله لقد رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد على صلو على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا وعلى آلي وصحبه وسلم عود بالله جميع العليم من الشيطان الرجيم رب عود بك من همزة الشياطين بك رب بسم الله الرحمن الرحيم الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة و الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا فدفعت عنكم الشوء بلا حول ولا قوة. إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيلَ عَظِيمُ Mevla Teala bazı şeylere tesir yaratır. Bir de bakarsın bir mesajdan, bir tweetten Allah fayda verir. مَوْلَا لَبُونَ السَّعِدُ لَهُ وَاَعِدُّوا لَوْمَ السَّطَاتُوا min Kuvvetin, kafirlere karşı gücünüz yettiği kadar, elinizden geldiği kadar kuvvet hazırlayın. İşte Budist gavurları köye ahlaklı geçinirler. Dünyanın en ahlaksız adamlarıdırlar. Bu Budistler. Güya dinleri ahlak dinidir falan. Hiç alakası yok. Yam yam dinidir. Vampir dinidir. Böyle millete işte bunlar ahlaklı ahlaklı diye yutturmaya çalışıyorlar. Onların işte ritüellerini bilmem ayinlerini, mainlerini Türkiye'de bile e, sosyeti arasında falan revaçla kılmaya çalışıyorlar işte. Duyuyoruz, görüyoruz. Halbuki Arakan'daki Müslümanları kesip doğuruyorlar. Onun için Hadis-i Şerif'te ne buyuruyor? Elâinnel kuvvete erramyû Agah olun ki kuvvet nedir? Atmaktır. Atmaktır. Bu Hadis-i Şerif sahiptir. Ucu unutmayın. Bakın ok atmak buyurmuyor, çilâ atmak buyurmuyor, top atmak buyurmuyor, bomba atmak buyurmuyor. Kuvvet, agah olun. Şüphesiz kuvvet, ancak kuvvet atmaktır. Bugün de bazısı bir mesaj atarak, bazısı bir tweet atarak Bu Müslümanların, mazlumların yardımına yetişme çalışsın. Herkes yapabildiği kadar. Allah Teala tesirler kalkaylesin. eylesin. Amin. Amin. Müslümanlara 11 Eylül saldırıları bahane edilerek biliyorsunuz, işte el-kaide yaptı dendi falan. Birkaç gündür bana misafirler geliyor. Yani Tağut Safvan Hoca Efendi Medine'den geldi, büyük muhaddis. Sonra dün Mekke i kerveden, oran neşrafından bizzat geldi. Bu berisitlik Hazretten torunlarından. Yani tabii bunlar birbirini tanımıyorlar. Fakat görüşürken konuşurken aynı söze geldik. İşte en büyük tehlike şiadır Bu şia tehlikesinden bahsederken e, dediler ki, Hüsam ve Bin ailesi efendim İran'dadır. Allah Allah. Nasıl oluyor dedim. Dediler ki işidi daha denen belayı Amerika ile İran kurdurdu. Ehli sünnetin adını kötüye çıkartmak ve ehli sünnet vatandaşları işgal etmek ve Şiayı bütün işte o e, Arap Yarımadası'nda oralarda bulunan Şiayı da kışkırtarak hükümetleri devirmek, işte memleketleri üçe beşe parçalamak, kolay lokma haline getirmek için İran'la Amerika kurdurdu. Yani bunu evvelden beri duyuyordum. Tabu'nun bunun en büyük delillerinden biri nedir? DAEŞ Türkiye'de Olay yapıyor, Suud'da yapıyor Efendim e, Irak'ta yapıyor, Suriye'de yapıyor İran'da bir Tane mermi atmış evet. Değil Bu bir defa en büyük delil İkincisi baktım, El-Kade'den bütün adamları dediler, Eyman, Zavahirisi, şusu, busu Hep İran'da Nasıl oluyor İran'da? Aklım, sırrım durdu Ha tabi onlar daha iyi biliyorlar yani Mekke'de Medine'de yaşayanlar dünya haberlerinde daha çok alıyorlar. Buraya da biraz haberler Türkiye'ye sansürlü geliyor herhalde yani ana haberlere yansıyanları konuşuyorum. Siz internetleri takip edenler olarak muhtelif haberlere belki ulaşabiliyorsunuz ama biz ben zaten internet bakabilen biri değil. Yani bir ana haber dinliyorum birkaç günde bir ama bakıyorum böyle haberler yok mesela. Halbuki burada büyük bir bela var. Azim bir tehlike var. Bu işte şimdi anlaşılıyor mu? 11 Eylül'de de bunlar 11 Eylül'de bunlar kotardılar Niçin? 11 Eylül neye sebep oldu? Bütün İslam aleminin yurtlarını işgal etmeye Afganistan'a, Pakistan'a, Suudi Arabistan'a işte Bahreyn, Katar Kuvvet zaten kolay lokma Bunların hepsini Hepsinde Üst kurduğu Amerika Ve buralara dünya kadar ordu asker yerleştirdi Neymiş efendim? 11 Eylül'ü bahane etti Uraş kal etti, sonra orayı İran'a verdi. Hükümeti İran'a verdi. Şimdi Suriye dolabı dönüyor. Yine Daish bahanesiyle efendim burada dünyanın gavurları harp alanı açtı. Bombalar nasıl olsa Müslüman'ın başına yağıyor. Onların bir derdi yok. Şu kadar Suriye meselesi 6-7 sene oldu. Kaç Amerikan askeri öldü? Bak bizim bu kadar şehitimiz oldu şimdi. Bu Fırat operasyonunda olsun, işte El Baba giderken falan Suriye'yle Rusya'yla anlaştım diye zannediyorsun Bu taraftan Esed kalkıyor kafana bomba atıyor E bu Rusya'nın köpeği değil mi? Bu Rusya bunu niye durduramıyor? Durdurur mu? El küfrü milletü vahide Küfür tek millettir Öyle der böyle yapar Sağ gösterir sol vurur Müslüman gibi sözünde durur mu gavur? Bundan bunu beklemenin de ne anlamı vardı zaten? Ama Yani bütün dolap Müslüman Ehl-i sünnet Müslüman Şia değil Şiyanın üzerinde hiç bir oyun yok, operasyon yok. Orada yine, tüm yine Amerika bir şey açıklamış ki ya, Ambargoyu devam ettiriyoruz falan falan. Hamenei buradan, işte biz e, misilleme yapacağız falan falan falan. Kim inanır sizin gibi sahte kahramanlara ya? Suriye'de ancak size sünneti kesersiniz. Musul'da gider girersiniz, eli sünneti katledersiniz. Bütün dünyada eli sünnete zulmedersiniz. Siz Amerika'ya ne yapmışsınız bugüne kadar ya? İsrail'e ne yapmışsınız? Numaradan İsrail'e bomba atarın falan hareketleri falan. Ya bu milleti de enayi zannediyorlar ya. Bu şihanın hiç İslam'la, dinle alakası yok. Yok alakası bunlar Ne Allah peygamber bir şey bilmezler yani. Böyle bir zalimdirler. Onun için Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. İşte el-Kade bilmem. Bir de bakıyorsun arkadan hepsi beraber çalışıyor. Bir de bakıyorsun nereye zarar geldi? İran'a bir zarar gelmedi. Zarar nereye geldi? Elü Sünnete geldi. Afganistan'da elü Sünnete geldi. Irak'ta elü Sünnet kesiliyor, doğranıyor. Efendim, Suriye'de elü Sünnet kesiliyor, doğranıyor. Myanmar'da elü Sünnet kesiliyor. Yani nereye bakarsan elü Sünnetin başına geldi. Başka bir şey yok. Oncu elü Sünnet. Müslümanlar aklını başına toplaması lazım. Bunu şunu bilmesi lazım. İslam eşittir elü Sünnettir. Elü Sünnet bir mezhep değildir. Elü Sünnet Kur'an ve Sünnet'in kendisidir. Evli sünnet olmayan Müslüman değildir. Mevzu budur. Biz mezhepçilik yapmıyoruz. Biz Kur'an ve sünnetçilik yapıyoruz. Çünkü Şian'ın mezhebine bak bakalım. Bütün sahabeye kafir diyor. Kur'an bize onlardan geldi. E şimdi böyle bir şey din olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'in bütün hadleriyle çelişiyor. Ah Hüzeyfe radıyallahu anh edilen hadis-i şerifte men lem yehtem bi umuril müslümin felejse minum. Müslümanların işleriyle dertlenmeyenler onlardan olamazlar. Hep biz yarın ahirete çıkacağız. Biz Müslümanız Ya Rabbi diyeceğiz. Bizi cennete gönder, bizi cehennemizden azat et diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Mevla bize buyursa ki bu dünyada bu kadar Müslüman ne zulümler çekerken siz keyfinizdeydiniz ya. Hiç dertlenmediniz. E ben size haber yolladım. Müslümanın derdinde ortak olmayan onlardan olamaz. Ben sizi Müslüman saymıyorum buyursa. Biz ne cevap vereceğiz bu rahatlıkla ya? Din için ne yapıyoruz? Allah için ne yapıyoruz arkadaşlar? El i Sünnet için ne yapıyoruz? Bu Müslümanlara ya? Neyse gereken yapalım bir şey ben. Ben sizden beter bir acizim yani. Ama Doğruyu söylemek lazım. İnsanlara bir şey duyurmak lazım. Böyle dünya toz pembe değil. Müslümanlar rahat içinde değil zaten rahat içinde olamazlar. Yani çünkü dünya mü, et dünya Siznül mü'min ve cennetül kafir Dünya müminin zindanı Kafirin cenneti olacak Hadis-i şerife baktığımız zaman Müslümansak üstümansak Zindanda hapishanede olduğumuzun Farkında olmamız lazım yani Ben hapisten çıktım Sanki bu dışarlar daha mı rahat Çıktık daha beter belalarla karşı karşıya kalıyoruz devamlı Çünkü bitmez ki müminin belası Dünya bir zindan e Biz kafir değiliz ki burada cennet gibi yaşayacağız o zaman dertlenmek lazım. Haberdar olmak lazım. İşte ne yapabiliriz? Teşkilatlanmak lazım kendi arasında. Dernekler vesaireler, vakıflar bir şeyler yapılacak. Yani yapılsın. E bir yandan ne bileyim bu hükümetler arası bir işler yani. E düşürdüler kendi derdine. PKK'sıyla, FETÖ'süyle, bilmem nesiyle dünyanın yavruyla uğraşıyor devlet ya. E bak biz ne yaptık? 3 milyon 5 milyon muacir aldık, değil mi? E onlar orada kesilip doğranacaktı. Allah razı olsun devletimizden, hükümetimizden onları maddi manevi zararlar da olmasını göze aldığı halde 5 senedir 6 senedir bakıyor değil mi? Avrupa Birliği kadar söz verdi bir kuruş vermedi zındıklar E şimdi bu hükümet hiç dedi mi ki gidin geri yahu paramız yetmedi Avrupa'dan para gelmedi demez yani Çünkü biz Müslümanız elhamdülillah kardeşlerimizi bakarız elhamdülillah e Zaten şu darbe ve ihtilal başarısız olduysa o muhacirlerin duası bereketiyledir. Ben öyle görüyorum. Ben öyle görüyorum. Çok mazlumlara yardım etti bu millet. Allah vatanını bağışladı bu milletin. Yoksa gitmiştik yani. Bu FETÖ'nün gücünü görmüyor musunuz? Nasıl başarısız oldular? Ancak Allah etti bu işi. Celle Celaluhu. Bizim gücümüz yok. Hükümetin de bir şeyden gücü yoktu. Bakanlar makanlar hepsi kaçmış bir tarafa. Ne olacaktı bu iş? Allah yardım etti. Celle Celaluhu. Ama işte mazluma sahip çıkarsan Allah yardım eder. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zelgifari Şeyh Nü'man ibn Beşir radıyallahu teala teral müminine fi terahümim ve taatufim. Te müminler birbirine acıma hususunda, birbirine esirgeme hususunda ve tevaad birbirine sevgi, muhabbet, besleme hususunda kemeteli ceset bir beden gibidir. İdeşteka odun saja alu şairu cesedi bi seher ve humma nasıl ki başı ağrıyan adamın bacağı uyuyamaz elip ağrıyan kulağı ağrıyan değil mi dişi ağrıyanın ba efendim başı uyuyamaz beyni uyuyamaz ne yapar bir uzvunda şikayet var ise bütün bedenine davetiye gönderir ne der sen de uyumayacaksın bir taraf, sıtma geldi bir tarafından Her tarafım sıtma tutacak. Ağrı girdi bir uzvuma. O uzuv ne der? Hadi bakalım biz tek bir bedeniz. Ayrı bir beden değiliz. Tek bir bedenin uzuvlarıyız. O zaman siz de rahatsız olacaksınız der. Ve hakikaten bir yerimizin ağrısı bütün bedenimizi hasta eder. Ve bizi uykusuz bırakır sabaha kadar. O zaman Müslümansak böyle olmamız lazım. Ama böyle olamıyorsak İmanımız kâmil değil demektir. Bu beladan kurtulmak için en azından bu sıkıntıyı içimizde hissedelim inşâAllah-u-Rahman. İbn-i Ömer radıyallahu anh, maden, rivayet edilen Ad-i Şerif'te ne buyuruyor? aleyhi -al ve sellem vel mûslîmehul mûslîm Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bu ana-baba kardeşten ileridir. Ana-baba kardeşin müşrik olsa, ana-baba kardeşin müşrik olsa senin malına varis bile olamaz. Ve senin sevgini, ilgini hak etmez. Aynı mezarlığa bile gömülemezsin. Ama bir Müslüman, bir Müslüman üzerine gömülür. Ne dünyada ne ahirette. Öz bir öz kardeşin olsa, müşrik sana yar olmaz. Ama dünyanın bir ucundaki Müslüman olsa, o sana yar olur. La <gülüyor> yazılimuh. Müslüman, Müslümana zulmetmez. Maalesef şia Müslümanım dediği halde, el i bu kadar zulmediyorsa demek ki Müslüman değildir. Değildir çünkü Hiç zaman Müslüman Müslümana bunu yapmaz Böyle <gülüyor> يَخْذُولُوا Müslüman Müslümanı yardımsız bırakmaz Şimdi biz Müslümansak Arakan'ı, Myanmar'ı işte Neyse efendim Türkmenleri Türkmen dağındakileri vesaire Bayır bucakları Nerede zulme uğrayan varsa Filistin'i, Gazze'yi bu Türkiye'den her tarafa gidiyor yardım İşte işte çünkü Müslümanız da onun için Onu yardımsız bırakmaz Evet وَمَنْ كَانَ ف۪ي حَاجَتِهِ كَانَ اللّٰهُ hadis şerifler, sahih hadis şerifler ne buyuruyor? Kim bir Müslüman kardeşinin Hacetinde, işini görme yolunda Gayret sarf ederse O hangi vakitleri o işe harcıyorsa Allah da onun ne Hacetleri varsa Onları yerine getirecekler Müslüman'ın Hacetini Sıkıntısını giderme meselesi Değil mi? i̇bn Abbas filosofi itikaftayken kalktı Adam geldi dedi şuradan bir borç mu alacaktı, ne edecekti? Veya dedi işte şuna Borcunu mütehır istedi yani, mevzuyu tam yazmıyor Ama dedi ki işte Kalktı, itikaftan çıktı gitti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde itikaftan kalktı gitti O adamın işini görmeye yani Artık kime aracı yapacak onu işte seni dinler falan meseleleri oluyor tabi biliyorsun Bize de geliyorlar işte şu şöyle olur Şundan alacağım var, bundan şeyim var Şimdi geldi bizim İsmail Efendi, İsmail Usta Bizim kütüphaneleri yapan, mübarek adamdır. Bir hocanın resmini gösterdi. Biraz büyütmeye kalktım, büyümez dedi resim. Bazı büyümüyor. Ben de gözüm görmüyor. Sonra bizim Mahmut Hoca dedi, tanıyoruz seni. e dedim dedi ki şu kürsüyü yap. Dedi, sen şu kadar para anlaştık vereceğiz. E şimdi diyor kürsüyü, efendim yaptım dedi, paramı da vermiyor. Ya bu kürsüde yap, vaaz yapılır mı? Kürsü oldu, gasp kürsüsü. Gasp kürsüsü yani. Böyle yani memleket böyle, şalvalı, cübbeli adam. Ne yapacağız şimdi? Ben de zannettim İsmail Efendi diyecek ki şu adamdan paramı iste diyecek. Ama İsmail Efendi dik adam, laz adam dedi ki, dedim baktım sonuna gelecek. Dedi ki ben de kürsüyü buraya hibe ettim dedi. Mevzu kapanmıştır dedim ben de o zaman. Adam Allah'ından bulsun tabii helal etmiyor. Ben de dedi getirmiş yukarı şimdi kürsüyü hibe etmiş. O şimdi tam helal kürsü oldu çünkü hibe ya bize. Biz onda iyi sohbet ederiz yani. Ha denemedik daha bakmadım durumuna da arkada koymuş oraya. Yani böyle E şimdi adam geliyorlar yani diyor ki bak şu adam param ödemedi. Böyle işler oluyor. Şimdi biz burada ne yaparız? kalkti İbn-i gitti. Sonra ne buyurdu? Ya sen on günlük itikafa girmişsin. Sünnet-i Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde. Ramazan şerifin son onunda son onunda yani. Saat sonundaki müekkede. E? e! Niye sen çıktın gittin şimdi ya? Bu demek diye hatırlıyorum tabi Oruş ihalesinde mi Ramazan saatte olabilir. Kim bir Müslümanın bir işini görmek için kalkıp gider, adım atar da yürürse benim şu mescidimde 10 sene itikaf yapmaktan hayırlıdır. Ravza-i Mutara'da 10 sene itikaf, ibadet, sırf ibadet. Bir de bir Müslümanın işi için bir adım atmak kardeşim ya. Mevla bu kadar değer veriyor bu Müslüman Müslüman'ı işini görmesine, hacetini gidermesine, müşkilini halletmesine. Onun için nefsi nefsi diyenlerden olmayalım. Ümmeti ümmeti diyen peygamber ümmetleri sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti düşünelim. Nereden bu sıkıntı varsa? Neburi hadis-i şerifte, La hurrannekum salatu racilo savmu adamın namazı, orucu sizi kandırmasın. Yani teheccütte görebilirsiniz, mescitte görebilirsiniz, veya da işte gündüz çay ikram edersi oruçluyum, öbür gün çorba ikram ederse oruçluyum, Allah Allah, pazartesi, perşembe, 13, 14, 15 falan hep oruçlu görürsünüz, rastlayabilirsiniz. Bu sizi ne yapmasın? Kandırmasın ne demek? Yani bu onun dürüst adam olduğuna delalet etmez. Tanzuru ila ve denanire. Dirhemlere, dinarlara bakın. Yani alışverişlerine bakın. Para işlemlerine bakın. Söz verdiğini duruyor mu? Borcunu ödüyor mu? Yaptırdı işte bak kürsü yaptırıyor. Kürsünün parasını ödemiyor. Ula kürsüyü niye yaptırıyorsun ya? Vaaz için kürsü yaptırıyorsun. Adamın malını gasp ediyor. Duruma bak. Menlemi esvesi Kur'an fela şifa Allah diyor hadis şerifte sallallah sev. Şifasını Kurandan aramayan Allah şifa buldurmasın. E, devakum ve devakum fi. Derdiniz de Kuranda, devanız da Kuranda. Aleykümsişafeen iki şifayı bırakmayın. El eseli ve Kur'an. Biri bal, bir Kur'an. Yani balı da önce söylüyor. <gülüyor> yani balda çok bir şifa var. şekersizini bulursanız tabii ki. E şimdi. Bal ve Kur'an diyor. Bu kadar hadis şerif var, Kur'anın şifalı, öyle mi? Ben ne evet. zulümler Kur'an, ma ve şifanın rahmetül müminin. Kur'an ahatlerinde ne indiriyoruz? Şifa indiriyoruz. Mümin misin, Mümin, misin. mümin sen şifatsanız. Ne var selamahatlerinde? Okusan, içsen suyunu. Bunlar hep sünnette var, sallallahu aleyhi ve sellem sünnet. Yazmak sünnette var. var. İbn Abbas hazretleri yazdırıyordu doğum sancısıyla tutulan kadınlara yazıyordu Ahkaf suresinin sonunu vesaire. Yani sahabeden İbn Ömer İbn Abbas yazıyordu. Ha İbn Ömer yazıyordu, çocuğuna nüska takıyordu. Onun delilidir. Sahid de var. İbn Abbas ne yapıyordu? E, doğum sancısı tutan kadına şunlar yazılacak ve onu içiyordu. Suyunu içer içmez çok kolay doğum yapıyordu. Bu da kaynaklarımda var. Hatta Kur'an-ı Kerim dualarında da olabilir. Bu ciltte mi, ikinci ciltte mi bilmiyorum şu anda. Ee, tam hatırımda yok ama İbn Abbas'ın kaynaklarını koydum yani e, Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in şifasını kim inkar edebilir? Ajanlar, münafıklar Nerede olur? Medine'de olur Mekke'de münafık var mıydı? Yoktu Medine'de olur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında çok ajanlar Çok efendim onu Ordusunu bozmak isteyenler Değil mi? Uhud'dan geri döndürenler Ne kadar zarar veren münafıklar oldu değil mi? Oldu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolu yürüdü mü? Yürüdü. Onlar çok planlar yaptılar ama Allah planları boz. Medine körük gibidir. Pisini atar. Temizini saklar. bukhari Şerif. El-Medine tükelkir. Medine körük gibidir. Yemfîkâbethâ. Pisini nef yeder. Ve yubkîtayyibâ. Temizini saklar. Geçenlerde bir gazeteci öldü Medine'de. Ulan dedim bir bakayım eğer Medine'de gömülürse hakkımı helal edeceğim dedim. Bende de bayağı hakkım var onda. Bir baktım adam bu yaşa geldim Medine'de ölüp buraya getirilen duymamıştım. Baktım adam Medine'ye nasip olmadı. Bunlar çok önemli meselelerdir. Onun için itibar sonadır. Başa değildir. Köpükler üste çıkar aldanmayın. Hak su gibidir. İnsanlara fayda verir yerde kalır. ve مَا اِنْفِعُ النَّاسِ Kaç kişiyi namaza başlatmışlar? Kaç tane hanımı kapatmışlar? Kaç kişiye içkiyi bıraktırmışlar? Kaç kişiyi kumardan kurtarmışlar? Kaç kişiye zinadan tövbe ettirmişler? Bir tane hidayet vesilesi olmamışlar. Ama gelip bu kadar fitnenin kazanını kaynatmaya da malzeme olmuşlar. Burada şimdi iyi niyet olur mu yani? İyi niyetli olan insan bu kadar kargaşanın içinde insanlara zararı olur mu yani? Bu kadar Müslüman zarar görüyor. Onun için siz ticaretlerine bakın. Ne diyorlar? Adamla yolculuk yapmadan, alışveriş yapmadan, öyle mi? Evet. Yemek yemeden ne yapmayın? Hakkında bir karar vermeyin diyorlar. Yani kitaplarımız söylüyor bunu. E çünkü hakikaten öyle. Çünkü acıktığı zaman ne yapıyor? Acıktı mı bir sinirleniyor, bir bilmem ne, butu buldu mu, butu hemen kendi götürüyor yani. Yani arkadaştık abi aynı arabada. Baktık adam bir hırs bir ihtiras yumuldu yani. Ulan bize yetmeyecek. Herkese bol yoksa nasıl olacak bölüşeceğiz daha. Ama götürdü budu. Ne oldu şimdi? Hemen anlıyorsun ki bu adam iyi malzeme değil değil mi şimdi? Para işi. Kadın işi. Değil mi? Bunlar insanın ne mal olduğunu efendim çalkalayıp sallayıp çıkaran şeyler. Yolculukta belli oluyor huyları. Acıkınca belli oluyor. Sinirlenince belli oluyor. Bir de para işi. Yani ne aldın ne sattın meselesi. Yani böyle şeyler duyuyoruz ki bu para işlerinde. Ben ihvanım diye adam kandırılır mı ya? Ben sakallıyım, cübbem, Ben haciyim, ben hocayım. Yazıklar olsun. Onun için Allah Teala bizleri de o hallere düşmekten muhafaza eylesin. Yani şimdi vaaz edeceksin. Efendim vaaz etmenin önemini anlatıyor. Eyüel velet risalesinde. Efendim Bu vaz etmek nedir? İnsanlara bir şey anlatmanın manası nedir? Sen geliyorsun ayet okumayın Sen geliyorsun nafile şu namazı kılmayın Sen geliyorsun şu tesbih çekmeyin Millete diyorsun ki şu uydurmadır Şu bilmem nedir E ne yapacaktı bu adam? Biz, biz millete diyor muyuz ki Sen efendim Çocuk çarşambası işe gitmeyin Dedik mi böyle bir şey? Çünkü İslam'da uğursuzlanma Neticesinde İşi bırakma diye bir şey yoktur. Biz diyor muyuz ki seferin son çarşambası kız istemeye gitmeyin veya size biri geldi misafir kabul etmeyin. Evin kapasını kepengini kapatın, durun içeride. Böyle bir şey dedik mi? şerata muhalif olan bunlardır. şerata muhalif olan. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor? Bazı günler uğursuzluk Allah yaratmıştır. Bazı gecelerde Allah uğursuzluk yaratmıştır. Bazı mekanlarda Allah uğursuzluk yaratmıştır. Öyle mi? Kur'an söylüyor fi eyyaminne uğursuz günler diyor. E demek ki bunu yaratan ancak kimdir? allah, allah Teala'dır. Ondan gayri yaratan var mı? Yok. E yok. E her yer aynı mı? Allah Allah. Sen şimdi e, Washington'dan Teksas'tan Mekke aynı mı yani? Medine aynı mı? Ben şurada geliyorum ezan sesleri falan şu İstanbul'da Türkiye'de vesaire İslam aleminde Mekke'de hele gürül gürül bir huzur buluyoruz. E gittik Avrupa'ya gidiyorduk. Her hafta son sohbetlere giderdim ben. Senelerce gittim. Ya çan sesleri bilmem ne, özellikle cumartesi gidiyorduk sohbete çünkü. Pazar sabahı çanlardan ne durabilirsin, ne edebilirsin, ne uğursuz, ne huzursuz, ne bunalımlı yerler ya daralıyordum, gidiyordum ertesi gün nasıl döneceğim ya? Hatta işte dediler gidersen hapse gireceksin, hazır buradasın, dur burada dediler. Ya bırak dedim memlekete gideyim, hapiste hapiste, yine hiç olmasa Hapishanede de bir Müslüman geliyor yanımıza, bir cemaat yapıyoruz kardeşim ya Yaptık yani, cemaat yapıyorsun, zikir yapıyorsun bir, bir, Kim olursa geliyor, yine Müslümanın evladı geliyor yani, öyle mi diyeyim? Saroş da gelse adam e, Revirdeydik ya, vurulan bizim oraya geliyordu Bu sefer yani Vurulan, eden, ayağı kesilen, başı kopan Bizim oraya geliyor Bir tanesi haplanmış, haplanmış Çokta da feci uyuşturucu almış, Hiç konuşamıyor yani Sonra başına bir iş gelmiş, o mu birini vurmuş, biri bunu vurmuş Getirlerse şey diyelen yani. gecenin bir saat, iki de üçte kapı açılıyor İstersen uyu yani Ondan sonra her dakika biri geliyor bizim kovşa şey gelen biri geldiğine geldik başına biz de tabii geçmiş olsun falan diyoruz Ne diyelim? Adam işkili mi, sarhoştu mu, birini mi vurdu, biri mi vurdu E ben ne yapayım yani, ben de orada mahkumum yani E tabii ki yanına gelenler ne i̇şte geçmiş olsun Nasılsın, iyi misin? E sonra geçmiş olsun demezsin herif iyileşir. <gülüyor> Dikkat edeceksin yani. Siyaseti bilmek lazım. E ondan sonra adam iyileştikten sonra da tabii orada bıçaklar orada duruyor. Elma kesme bıçağı var bilmem ne var. Öyle hacı hoca demezler ama hepsi bana hürmet etti ya. Yani adam orada zaten gözü de şey olmuyor. E görmüyor yani sarhoşluktan ayılamamış. Böyle bakıyor falan. Şimdi ben de görünce ben de bu sulu kuleden falan vaazlarma geliyormuş eskiden. Ben ne kulağa kesikler geliyordu bana. Oh! Gelmeyen yok. Hepsi bizim tezgahı bir uğradı yani. Tabii 40 senedir konuşuyoruz. 15-20 sene sulukuledesim konuştum. E ondan sonra adam şöyle bir baktı. Hocanın ne işi var dedi burada ya. Ondan sonra böyle bir baktı. Ya ben de şirkte o da zannediyormuş ki herhalde öldüm de ahiretten pencere açıldı. Sonra ayılınca söylüyor yani. O gece bir şey anlamadı. Sabah biraz bakım yaptılar. Doktor geldi bir şey gel. İğne mine. ağrıdan duramıyor. Kurşunlar var falan. Adamı zor yatıştırdılar falan. Biraz ayıldı etti falan. Ya dedi ben dedim sen dedim, böyle dedin diyorlar ona. Gülüyoruz yani. Ya dedi ben ne bileyim dedi ya o kafayla dedi. Baktım başımda. Şüpheli Hoca ne arıyor yani şeyde. Dedim Allah Allah. Demek ahirette gittik Hoca basımıza gel. Ondan sonra. Böyle baktı dedi ya. ''Şaşırmış bunlar'' dedi ya. Yani bu, kocayı da içeri aldılarsa diyor. ''Şaşırmış bunlar'' dedi ya bunlar. ''Ne yapmış'' dedi ya bunlar. Ve öyle mesela kaç gün onunla da durduk. Tabii isimlerini unutuyorum, çok gelen oluyor. Bazı kere günde 2-3 hasta geliyor, 3 gün kalan gidiyor, 5 gün kalan gidiyor, falan falan. Sonra onları indiriyorlar. Onlar bana yalvarıyorlar, ne olur sen işte müdüre söyle ona söyle bizi aşağı indirmesinler. Burada kalsın, ya tamam burada zaten 3-4 tane yatak var. Her gelen kasabırda nasıl olacak falan. İnsanlar böyle. Yani her yol var. Ama en azından adamda iman var. Bir itikat var. Yani onun için diyorum ben ne yapayım gavurların, Almanya'nın hürriyetini, özgürlüğünü yani çan sesleri içerisine. Şu vatanımızda elhamdülillah hapishanesinde bile bir Müslüman var, iman var yani. Öyle mi değil mi şimdi? Öyle. Allah Teala zeval vermesin vatanımıza. Amin. Mazlum olan, mahpusleri de halas eylesin. Amin. Mağdur olan, bir işten haberi olmayıp adını karıştırılarak içeride bulunan hangi davadan olursa olsun, zulme uğramışları şun bereket gecesi hürmetine helas eylesin ya. Amin. Yani ben bundan da çok üzülüyorum. Illaki iftiralar var. Bu iftiralardan da içeri atılanlara rastladım da yani. E ben de iftirayla yattım. O zaman o dönemdi, bu zaman bu dönem ama işte bir taraf ele aldı mı işi, öbür tarafa e, dava açarken aradan bazıları ispiyoncular kendi düşmanlarını da listeye katıyorlar. Yani orada demek istiyor ki nasıl olsa liste elime geçti. Bu herifin bu işten alakası yok ama bunu da sokayım buraya da sonra ku uğraşsın kurtulma diyor. Böyle de yaptılar, çok yapıyorlar yani. Allah'ım şerlerinden muhafazayla. Buhtan iftira, zulüm Müslüman Müslüman kardeşidir, ona zulmetmez Seni sevmeyebilirsin, çekemeyebilirsin, haset edebilirsin Elde de değil insan, kıskanır falan Ama bu kıskançlık nereye dönmemesi lazım? Zulüm derecesine, iftira derecesine, buhtan derecesine dönmemesi lazım Yoksa ahiret var kardeşim sen, nasıl sen? Hiç mi ahirete inanmıyorsun, kalkıyorsun, iftira atıyorsun birbirine ya hizmet eden insanlar ne kadar şey olsa bana zarar da olsa hep dua ediyorum, destek oluyorum hiç eski hesapları, defterleri karıştırmam hep birlikten yana olmuşum bölücü olmamışım büyüklerime karşı, küçüklerime hürmet ediyorum benden okuyan elini öpüyorum ya talebemin talebesi geliyor elini öpüyorum ya gitmiş bir yerde vekil olmuş efenizdene hizmet ediyor, talebe yetiştiriyor dernek kaçmış? hepsinin ellerini öperiz ya biz, Kur'an'a hizmet edenlerin dinimize hizmet ediyorlar Allah nazardan muhafaza etsin Amin. Yüzlerce, binlerce medreseler Kız erkek medreseleri burada hizmet edenler Allah için okutanlar Efendimiz'in yolu Allah'ın yoludur yani Bu yolu bozmadan, değiştirmeden değil mi? Allah hepsinden razı olsun hayırlarını müjdehat Şerlerden muhafaza eylesin Amin. Kapımızı bölünmekten muhafaza eylesin Amin. Şimdi derdimiz ne? Vaaz nasihat e nedir nasihat? Vazın manası ne? nasihatın manası ne? E bunu söylüyor. Buyuruyor ki bu manet tezkir mamgazi Hazretleri. Vazın nasihatın manası nedir? En yezkiral abd vaz eden adam ne yapacak? Hatırlatacak, uyandıracak. En yezkural abdu de oluyor. Yani kendisi hatırlayacak. Sonra Yüzekkir Ali Abdü oluyor. Kul kendine önce hatırlatacak. Yani vaz eden bir şey anlatırken önce kime öğüt vermiş oluyor? Kendine. Ben şimdi ağzımdan çıkıyor. Kulağım duymuyor mu? Duyması lazım. Kulağım duymuyorsa o akılsız olurum yani. Kendine vaaz edecek. Oradan insanlar nasibini alsa alır. Neyi hatırlatacak? Nâra l-âhirati. Ahiretin ateşini hatırlatacak. Efendim, Azap var. Cehennem var. Bunu hatırlatacak. Çünkü bak farkında mısınız? Nereden başladı? Korkutmadan başladı. Müjdelemeden başladı mı? Başlamadı. Kur'an nereden başladı? Ya'yı'l-müddessir Ey battaniyelere, örtülere sarınan nebi kum fendir. Kalk, korkut. Uyar, uyar, uyar. Hepsi cehenneme gidiyor bu millet. Bunları uyar. Yani tabii İmam Gazali işte ayet demiyor, bir şey demiyor burada. Benim aklıma geldi yani. Ama çünkü enzirden başladı. Ahiret ateşini hatırlayacak. Hatırlatınca Ve taksira nefsi. Kendi kusurunu hatırlayacak. Evvela ben vaz ediyorum. Çıkmışım bu millete. Bu millet toplamış beni dinliyor. Tamam da. E benim taksiratım var. Eksiklerim var. Nefsuhta fi hizmetil halik. Yaratana hizmet hususunda beni yaratan beni mükellef tutmuş. Bana emirler yollamış, yasaklar göndermiş. Şeriatlar, hudud, sınırlar, sünnetler neler neler meşru etmiş. E ben bunları doğru yapabildim mi? Kendi adıma yapamadım. Hiç kabul olacak amel bile gösteremem yani bir tane. Ancak fazlı keremine sığınmışım yani. E şimdi sen de ben kendime bunu söylerken sen de buradan nasibini alacaksın. Vaz budur diyor. Allah hizmette ne kusurlar etmişim. Bunu düşünecek. Ben yetefekara çok düşünecek. Hem vaz eden, önce vaz eden kendi düşünecek. Allah'ım önce bana nasip eyle ya Rabbi. Konuştuklarımdan milletin anlamasından önce güzel anlamayı bana nasip eyle. Amin. Kurban olduğum bana bu noksan işlerden, yanlışlardan dönmek nasip eyle. Amin. Tam sana yönelmek nasip eyle. Sonra dinleyenlere de hidayet nasip edin, Allah'ım var. Kendinize gelince bastınız aminim, mübarek adam. Ben düzelmeden siz ne yapsın yapacaksınız? E ben de kendimi kurtarmaya uğraşıyorum, bana da bir kuvvetli amin istemez miydi yani, isterdi? Ha. Benim de sıkıntım çok, ya da zannediyorsunuz hoca kurtarmış, öyle bir şey yok. Ne olacağımız belli değil. İnsan tefekkür edecek. Nerede fi umriyi, ömrünü düşünecek. Vaz Efendi kaç yaşındasın? 53. Belki de buçuk dolar. Da ha nerede geçti el Maziyi, geçen ömrü. Sen de şimdi düşün bakalım kaç yaşındasın? Geçen ömrü el Lezi. Öyle bir hayatı ki fna tüketti hu onu. Nerede tüketti bu ömrünü biliyorsunuz. Dört şeyden cevap vermeden Adem olun ayakları yerden maşyar arazisinden kıpırdayamaz. Mevla'nın huzurunda çakılır kalır. Dört şeyin bir tanesi hani ömrü fi mabla ve an umri fi mafnahu an şebabi fi maftao ikisi de farklı gençliğini nerede çürüttü ömrünü nerede tüketti şimdi benim gençliğim geçti bir kısmınızın gençliği çürüdü ama içinizde gençler var hala onlar hala nerede çürütüyorlar çürütmesinler İnşallah ebedi hayata kullansınlar, yatırım yapsınlar, o zaman çürümez. Ama içki, kumar, maç, hac, film, dizi bunlar çürütür. Gençliği çürütürsünüz, çürütmeyin. Biz çürütmemeye çalıştık, bir şeyler okuyup okuma çalıştık, okutmaya çalıştık gençliğimizde de. Yanlışlarımız olmakla beraber genel ve ekseriyet itibariyle zahiren görüntüye baktığım zaman çoğunu hayırda görüyorum, yani vakitlerimin çoğunu harcamak bakımından. Evet. Nerede tüketti? Mala yaniler, boş boş işler, boş sözler. Evet. Min husli islamil mer terku yani. Kişinin güzel Müslüman olduğu nereden belli olur? Fuzuli işleri bıraktığından belli olur. Dünyasına yaramıyorsa, ahiretine ker getirmiyorsa terk edecek. Mesela onlara Hadimi Hazretleri misaller veriyor. Ne diyor? Yolculuktan gitti geldi. Yolculukta neler gördüğünü falan anlatmaya başladı. Bunlar fuzulidir diyor. <gülüyor> Değil mi? Siz ne diyorsunuz adama hemen? Yediğin içtiğin senin olsun. Gördüklerini anlat diye başlıyorsunuz. Bu da başlıyor anlatma, Değil mi? Bir küçük şey görmüş. Tilki. Diyor ki öküz kadar tilki gördüm. Millet diyor Allah Allah. Hikaye. Yolculukların hikayeleri diyor bak. Yemeklerin hikayeleri diyor. Ben sana dedim sinek çekip bilmem ne çekip atmayın dedim. Instagram, Whatsapp bilmem ne öyle yemeği bayıldı bayıldığı çekiyorsun. Yahu kardeşim ne manası var imam bayıldığı adama atıyorsun ya. Sen de mi bayıl demek istiyorsun? Yani yemekleri anlatmak, tavsif etmek, şurada bir şey yedik. Ya adam artık demiş ki ya gidelim de yiyelim arkadaş sabaha kadar seni dinliyoruz da ben, bari sus da biz de gidelim orada anlayalım demiş yani. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Yahu sanki desen ki dükkanın ortağı ya. <gülüyor> Ama fuzuli konuşacak ya, laf lazım. Laf lazım. Diyor, seferlerin hikayeleri, yemeklerin hikayeleri, denizlerin hikayeleri, he? İşte deniz yolculuğuna çıkıyorlar ya, falan. Oho! Bizim oğlan, bir ufak küçük balık gördüm, balina gördüm derdi küçükken. E şimdi adam işte atıyor, bir de dünya turu var bu denizlerde. Gidiyorlar, geliyorlar falan. Ondan sonra anlatıyor mesela, şu okyanusta şunu gördük, bunu gördük, onlar da dinliyorlar. Halbuki bunlar mubah biliyor musun? Eğer adam yalan katmıyorsa, ha, yalan katıyorsa da dinleyene günah değil. Yalan katan mübalağa yapıyorsa ona günah. E, dinleyende manyaksa zaten yutar, o ayrı bir şey de. <gülüyor> Ama dinleyene günah yok çünkü yalana ortak değil adam. ''Hadi be işine git o kadar da olur mu?'' diyebiliyorsa ne hala o kadar haklı varsa, değse de yutsun. Ama ona günah yok, anlatana günah diyelim. Ve bir adam deniz yolculuğunda yaşadıklarını anlatsa günah olur mu? Olmaz. Yemekleri anlatsa günah olur mu? Olmaz. Yolculukta efendim, dağlarda, bayırlarda neler gördü? Olmaz. Şaka yapsa, latife yapsa, kırgır şamata yapsa ama yalan olmayacak. Mizah, yani Şaka, yalana, gıybete, iftiraya ve mubaleğa ki mubaleğa yalandandır bir kısımdır, abartma meselesi yani. Tamam, yani orada bir kazan kaynattınız yani, değil mi? Yolculukta bir grupsunuz falan, bir kazan yemek, bir kazan kaynattınız. Ama efendim işte sen dersen ki bu kazan işte senin araban kadardı falan, yani bu biraz abartı oluyor. Abartı olduğu zaman ne oluyor? Yalan oluyor, takriben dersin, aşağı yukarı işte şu kadar bir şey vardı, yemek vardı işte, çanak vardı, kazan vardı, bunlar denebilir. Ama şaka yapayım diye, milleti güldüreyim diye, mübalağa yalan, mizah. Ama yalansız olursa şaka yapmakta izin var mı? Var, latife yapmakta izin var. İzin var ama yine de bunlar yararlı şeyler mi? Değil. O zaman nereye girdi? yaniye girdi. Sen şimdi ömrünü nerede tükettin? Vahiz Efendi diyor. Önce bunları bir düşün diyor. Fuzuli işlere tükettin diyor. Ancak Kadim Hazretleri şöyle bir şer koyuyor. Diyor ki çok böyle bir bunalım oldu. Bunun adına Arapçada vahşet diyorlar. Yani Türkçedeki vahşetten bir değil de yalnızlık hissi yani. Böyle bir sıkıntı bunalım geldi. veyahutta da mesela sen böyle oturuyorsun. Çok böyle heybetli gözüküyorsun, millet de seni kibirli zannediyor falan Allah Allah, adam bize metelik vermiyor işte, Ben yani tükürülüğü suratımıza atmaz falan Böyle bir konumdası falan Orada bir şaka falan yapıyorsun, niçin? Kibri izale için Ya kendini heybetli göstermeyi ne yapmak için? Bozmak için Yoksa öyle durursan ciddi ağır falan e, Allah Allah diyecekler, herkes seni de bir şey de evliya da zannetebilirler. Ondan sonra, değil mi? Böyle çok da hürmet ederler falan. Sen de ne yapıyorsun? Bir şey şaka şemata yapıyorsun. Niye yapıyorsun onu? Hani yalan falan yok. Şundan yapıyorsun, yani millet desin, bu da bizim gibi adam falan. Aşırı da hürmet de etmesinler. Beni de evliya falan, gavs falan zannetmesinler. Anladınız mı? Veyahut bir yalnızlık hissi doğdu, böyle bir şey var, sıkıntı var. Veyahut da bir cenaze, yeni defnetmişsin, hanımının Annesi ölmüş, babası ölmüş, e şimdi üç gün, beş gün tamam, üç gün yası var ama şimdi unutamıyor değil mi? Ona unutturmak için, yani acısını unutturmak için bir şaka yaparsın, böyle bir samimi havada bir şeyler konuşursun falan. Bunlara izin var. Niçin? Niyet iyi. Yalanda olmayınca, niyette ise bu kadar bir şeylere izin var. Öbür türlü hiç konuşmayalım, sırf ayet hadis mi okuyacağız? Buna izin var. Ama vaz eden, Bunları hesap edecek. E şimdi öyle vaz edenler var. Bir ayet hadis okumadan vaz bitiyor. Nasıl vaz oldu bu şimdi? Dereden tepeden geziyor, dolaşıyor. Geliyor El Fatiha. Ya kardeşim, hiçbir şey anlamadı. Millete ayet hadis yok. Allah buyurdu yok. Resulullah buyurdu yok. Sallallahu Teala Aleyhi ve Celle Şanu ve Celle, ve celle Ne bu Radi Şerif Ekserun nasun zunuban. Ekseru kelamen fi la yani İnsanlar içinde günahı en çok olan kimdir? Fuzuli işleri en çok konuşanlardır. Dikkat et. Haram konuşanlar diyor mu? Haram konuşan zaten günah battı. Yalan demiyor, gıybet demiyor dediğim mi? Fuzuli yani dünyaya faydası, ahirete yararsız işleri en çok konuşanlar en çok günahkar. E peki şimdi bu niye günah oldu? Mubaha girsin en fazla. Niye günah oldu? Çünkü diyor Evliyaullah İmam Birgivi Hazretleri Tarikat Muhammediyye'de söylüyor Fazla konuşmak mutlaka harama çeker Onun için o kelamı ketir o sakat o Sözü çok olanın sakatı Çok olur bu da hadis şerif Çünkü işte hani bir de atasözü Çok laf yalansız olmaz Çok mal haramsız olmaz demişler Kaide külliyedir İstisnası olabilir İstisnası yok demiyorum. Ama ay, malayani çok konuşursa yani ayet hadis konuşsa sabahkada konuşsun. Ama fuzuli laf konuşuyorsa mutlaka harama çekecektir. Çünkü milletin ne yapıyor? Ilgisini çekmeye çalışıyor, değil mi? Ilgisini çekmeye çalışırken de ne oluyor? Bakıyor ki ufak tefek attık, kimse gülmedi. Bu sefer uydurmaya doğru cidiyor <gülüyor> ve nihayetinde milletten bir gülücük toplayacak veya ne konuşuyor adam ya şen şakrak adam bizi nasıl kırdı geçirdi falan falan? dedirtmek için lafının etkisinde bırakmak için biraz da yalan dan katması gerekiyor. Çünkü doğrularan millet o kadar şey değil. Yani no normalde herkes biliyor normal. Evet. Bunu düşünecek. Düşünecek benim ömrüm ne fuzuli işlere geçti ve tefekkara düşünecek Fima BND önünde olanları Minel akabati, tehlikeli geçitler var. ya tehlikeli geçitler var. Sırat köprüsü var, mizam var. Ahirette neler var? En büyük tehlikeli geçit ne mesela? Min adem-i iman, imanını kurtaramama tehlikesi var. Nerede? fil -gâtime. Son nefeste imansız ölme tehlikesi var. En büyük tehlike, bütün Evliyaullah'ın Allah'ın korktuğu tehlike. Ali Adel Efendi babamız, katı desallahüzzam, 120 yaşındayken vefatından evvel, gelene gidene, dua isteyene, bu dedenin de herkesin dedesi olmuş tabii yaş, o yaşa gelirse, bu dedenin hüsnu katimesi için, yani sonumun güzel olması için dua edin. Sonumun güzel olması için. Ömrü ilimle, irfanla ibadetle, zikirle geçmiş Kutbulek tab gavsulevta Koca ala efendi Hazretleri. Vurmuş dizine Sabaha kadar kılarmış da İki rekat namazım yok Allah'ın huzuruna da. İki rekat kılamadan gideceğim Böyle pişmanlık çekermiş Biz ne yapıyoruz zannediyoruz ya Hiç de korktuğumuz da yok Neden? Anlamamışız Bilen korkar Cahiline korkar Bir dakika sonra kafasını kesecekler, haberi yok, ha ha iyi gidiyor, mezbahaya giden koyunlar gibi. Çünkü neden? Koyun yani. Aşağı, keşke koyun olsaydık da ahirette hesabımız olmayaydı. E şimdi hem akıllıyız, Mevla bizim için alemleri yaratmış, buraya bizi imtihana koymuş, peygamber göndermiş, hani Efendi Hazretleri bu kadar masraf etti bizim için. Yani bizim manada masraf değil, yanlış anlama. Yani Mevla bu kadar müşakarlıklar yapmış, Bizim emrimiz her şey amade kılmış. Peygamber kitap bay seni muhatap almış. Mükellef tutmuş. E sen şimdi koyun gibi önünde ölüm var. Ne zaman öleceğim belli değil. Bir saniye sonra hepimiz ölebiliriz. E bu keyif ne? E bu normal akılla olmaz. Yani normal akılda birinde olmaz demek. İşte aklımız yok. Ama işte deli gibi de muamele görsek kurtarırız. E deli de değiliz. Neden? Dünya işinde kar zarar anlıyor muyuz? Dünyadaki kar zarar seçmeseydik Deli derler miydi bize? Derlerdi, o zaman da haklı olurdu. Biz de ahirette kurtulurduk ama öyle deli de değiliz. Şimdi ahirette deli olmadığımıza bile pişman olacağız. Çünkü aklımız ne yaptı bizi? Zarara soktu. Ya iman kurtaramazsan bunu düşün, vaiz efendi. Millete konuşma yapıyorsun. Sen önce bir kendine vaaz et, sonra insanlara vaaz et. Yani önce kendin düşün bunları. Efendim, en mühim mesele, Hüsnü hatimenin sebepleri nelerdir? Suyu hatimenin sebepleri nelerdir? Yani kötü ölmek, imansız ölmek. Mesela imansız ölmenin en büyük sebeplerinden biri zulümdür. Bir insan ne kadar namaz kısa ibadet yapsa, karısına haksızlık yapıyorsa, anasına zulüm yapıyorsa, komşusuna zulüm yapıyorsa veya neyse, mazlumun ahını alıyorsa imansız ölme tehlikesi çok büyüktür. Çünkü zulüm adamı son nefeste imanına alır. Yani bak imansız ölmenin, bak içki kumar da öyledir. Özellikle içki çok imansız ölmeye sebebiyet verebilir, namazsızlık verebilir, haramlar verebilir, kebair günahlar verebilir. Bu tamam. Ama bunların içinde ilk sıraya sok dediğin zaman zulüm geliyor. Hep zulüm yüzünden zalimler Müslümanken kafir ölmüşlerdir. Onun zulüm yaparken, gasp ederken, adamın hakkını vermezken, borcunu ödemezken vesaire. Şirkette ortaklığı bozup da adama zarar verirken neyse. Evvela şunu düşün. Ya son nefeste imansız ölürsem bu adamın bedduasını almayayım. Niye alıyorsun beddua kardeşim? velev ki zararın olsa kendi zararını tercih et. Mazlum ol, zalim olma. Yani iki şıktan biri ise mecbur o zaman da mazlum olmayı seç. Hani o sana zulmetmiş olsun. Sen zalim olma tarafını terk et. İman selametine neyle ulaşırız? Bunlara efendim dikkat edeceksin. İşte efendim son nefeste imanla ölmek için dualarım kitabında belki birkaç tane virt var. Sabahın sünnetiyle farzı arasında okunuyor. Bin kere gördüm Rabbül Üzzet'i diyor Hakimi Tirmizi Hazretleri, Evliyaullah'ın reislerinden nevadir Usul sahibi, İhtiyatat kitabının yazarı El İhtiyatat kitabının başında onun ne kadar büyük olduğunu yazdım. Rabbul İzzet'i bin kere gördüm diyor. Rüyada görülmek ehl Sünnet'e göre caiz ve mümkün ve vâk'a İmam-ı Azam Efendimiz de görmüştür. Dedim Ya Rabbi, imansız ölmekten korkuyorum. Mevla bana öğretti ki diyor, sabahın Sünnet'iyle farzı arasında kırk kere, en azından üç kere tabii. Bazı rüvalp bir kere, ben bazı kere kurtaramıyorum. Çoğu kere bir yapıyorum ama Allahümme ya hayy ve ya kayyum. Ya bedi'u's ebeden. Ya Allah, ya Allah, ya Allah celal celal. Bu dualar kitabında var. Sayfesini şu anda bilmiyorum. Efendim, var. Belki el-ihtiyatatta da vardır baş tarafında, belki anlatmışızdır. Mevlayı görmesi menkıbesinden belki yola çıkarak el-ihtiyatatın kendinde yok da mukaddimede onu tanıtırken almış olabilirim diye hatırlıyor 35'te el ihtiyat attı ama tamam o daha kolay dem. dualarım daha büyük kitap zor bulunur ama bulunur zaten Allah'ım ya hayyu akavim diye Firiste var Arapça Firiste'ne bakarsan hemen sayfası çıkıyor ondan sonra şehitallahu güneş doğmadan dört kere okunuyor güneş batmadan dört kere okunuyor bu dört kere okumak dört şahit yerine geçiyor Şehidallahu ennehu ayet-i kerimesi. İnneddine aynidallahu aleyhi islam'a kadar Arada bir duası var. Ve ne duası var. O da dualar kitabında da var. Bunu Efendi Hazretlerinden de duymuştum. Halid-i Bağdade Hazretleri'nin tertiplerinden. 4 şahit yerine geçiyor. Yani güneş doğmadan, güneş batmadan. Bunun gibi Daha birçok hadis-i şeriflerde rivayetler var. Mesela Allah-u mecir niminenler Kısa ve kolaydır. Akşamdan sabahtan sonra Dünya kelami konuşmadan yedi kere Ama o gün öldüğünde cehennemden beraat yazılıyor. Bu ne demektir? İmanlı öleceği kesindir. Seyyidül İstiğfar, İstiğfarların Efendisi Allahumente Rabbi diye başlıyor. Okuduğu gün ölürse şehittir, cennet elindendir Resulullah yemin ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif Bukhari'dir. Bukhari'dir. Sabah okusa, o gün ölse. Akşam okusa, o gece ölse. Kâne min cennet. mutlaka cennet elinden olur. Hiçbir şeye bu kadar yemin etmezdi, yemin etti sallallahu aleyhi ve sellem. Ölür, imanlı ölür, cennet elinden olur ve rivayetlerin birinde geliyor, şehittir. Çok kısa bir duadır. Hiçbir şey yapmasa insan akşam sabah olur olmaz, tetikte bekleyecek. Vakit girer girmez, imsak olunca, imsaktan sonra gündüz giriyor. Güneş batınca akşam ezanıyla gece giriyor. Hemen insan belki ölürüm beş dakika içinde sabahtan okumuşum ama akşam olur olmaz ilk iş okusa keşke değil mi? Hiç unutmasak. Yani bazı geciktiriyorum yani okumadığım yok elhamdülillah okumadığım yok ama işte bazı geciktiriyoruz. Halbuki o arada ölme tehlikemiz var. Ama işte millet meşgul ediyor bir şey oluyor falan, Cık, misafir oluyor falan. Olsun. Biz okumalıyız. Neden? İnsane vela önündeki tehlikeli geçitleri düşünecek. Birinci tehlike imansız ölme tehlikesidir. Allah Teala Cümlemizi su hatimeden muhafaza eylesin. Ondan sonra tefekkür edecek. Burada kalalım. Buradan ilerisinde ölüm meleğinin ruhlarımızı kabz hali, ondan sonra ölüm meleğinin şekli, sureti acayip. İlk görüyorum kitaplarda değişik şeyler anlatılıyor. Yani yakında görüşeceğiz zaten ama Önceden hazırlıklı olmakta fayda var. Bilmekte fayda var. İmanınızı kurtarmak için neler gerekli olduğunu inşallah efendim düşünerek, dert ederek <gülüyor> ve bu korkuyla, bu endişeyle Allah'ımız bizi görürse Mevla buyurur ki madem bu imanına değer veriyor, iman söylemekten korkuyor, ben de ona kötü sondan ona eman verdim buyurur. Ama öbür türlü nasıl ölürsem öleyim, nasıl yaşarsam yaşayayım o zaman Mevla bakar ki bu adam ne ahiret derdi var, nasıl ölürüm diye bir endişesi yok. Yani imanın kıymetini bilmiyor, miras yedi gibi bütün serveti bir günde harcar yani bu adam. Bu adam imanını da kaybedebilir, Allah muhafaza etsin. Onun için biz, vaazın manası bu, nasihatin manası bu, insanlara iyilik yapacaksan bunları konuş. Önce kendin düşün, sonra millete anlat, herkes haddini bilsin, sınırına çekilsin, haramları terk etsin ahirete yönelsin. Nasıl imanlı ölebilirim? Dertine düşsün. Vaazın gayesi budur diyor. Huccetul İslam İmam Gazali. Katdesallahu Teala sırrını. Şef. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. A A Ay. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim dualarından bir şey öğreteyimse dedim. Açtım. Şu dua geldi Kur'an-ı Kerim'de. Yusuf Suresi. Bana da lazım, size de lazım. Ben pek bu duayı yapmıyorum. Şahsen yapmıyorum yani. Fakat yapmam lazım yani. Çünkü derdim var, tasalarım var, üzüntülerim var. Dinim için, yani ekseriyette ümmet meseleleri, cemaat meseleleridir ama e, tabii ki kendimize dair ait sıkıntılarımız vardır. Sizin de vardır. Yakup Aleyhisselam dedi ki Hüsnü Aleyhisselam'ın gömleği çıkınca Mısır'dan yola Hani götürün bunu babamın gözüne İzhebû bi kavî sıyağına da babamın benim şu gömleğimi götürün <gülüyor> babamın yüzüne gömleği bırakın Teberrükün baş delili değil mi? Bereketlenme meselesi hırka şerif diyorsun E Yusuf Aleyhisselam kendi gömleğini götürüyor babası peygamber Yakup Aleyhisselam hem peygamber hem de baba ona diyor ki benim bu gömleğimi götürün yüzüne sürün ne olacak? Ye etibasyıra, gözü yerine gelecek. Gömlek yaratan Allah'tır. Gömlek berekettir. Sebeptir. Bir peygamber bile oğlunun gömleğiyle ne oluyor? Gözüne kavuşuyor bereketle. Biz niye Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Hırkayı şerifinden şa'rı şerifinden bereketlenmeyelim? Öyle mi? Zaten delilleri çoktur. O da geliyor e, getiriyorlar Yalnız gömlek Mısır'dan çıkıyor. Mısır nere? Kudüs nere? Kenanili. Ne diyor? Diyor ki ben diyor İndili Ejderi Hayyüsüfe Yusuf'un kokusunu fark etmeye başladım diyor. Geçmiş arasından bir rivayet 40 rivayet 80 sene. Levlan tüfenli diyor. Şimdi siz bana bunak diyeceksiniz ama diyor ''hepten yaşlandı tamamen kafayı atlattı'' diyeceksiniz. Ama diyor, ben Yusuf'un kokusunu hissediyorum. Zaten kalû diyorlar, sen eski şaşkınlığında devam ediyorsun, vallahi diyorlar yahu. Ne Yusuf'u kalmış, ne gömleği kalmış yahu. Diyorlar. O da onu diyor, diyor, inne dua budur. Çok mühim bir duadır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de geçen tüm dualar ve onların duaların hatim duası, bu kitabın sağından başlamış. Ne dedim size? Yedi 8 sayfa bir şeydir, 5-10 dakikanızı almaz. Bunu mübarek gecelerde, günlerde, saatlerde bir kere okusanız, kuran Kerim'deki bütün duaları okumuş oluyorsunuz. Bütün dualar. Ya yani çok muazzam bir şey yani. Evet, bu kitabın özelliği. Allah ikinci cildine neden nasip eylesin. Diyor ki, Yakub aleyhisselam, Ben sıkıntımı şikayet ediyorum ve hüzni, üzüntümü şikayet ediyorum. Kime? İlallah. Ancak Allah'a şikayet ediyorum. Ben size bir şey dedim mi diyor, Yusuf hala dönmedi diye? Ben size dedim mi ne yaptınız ne ettiniz? Zaten siz götürdünüz, kaybettiniz. Ama yine de ben size şikayetleniyor muyum? Ancak Allah'a şikayetimi bildiriyorum. Size ne, ne karşıyorsunuz bana diyor ya. Bunun ilerisi de var. İlerisi duaya geliyor mu? Uygun, gelmiyor. Gelmeyince onu koyuyor muyuz? Koymuyoruz çünkü biz e, mevzuyu alıyoruz. Ee, bütün kıssalarıyla, tefsirleriyle, rivayetleriyle yazıyoruz. En başta mesela dua, Yusuf suresindeki beşinci dua. 507. sayfada başlamış, burada kıssalar var. Ne acayip işte rivayetler, hepsi güzel, tatlı tatlı. Ehsenel kasas, kıssaların en güzeli Yusuf Aleyhisselam kıssası. Kur'an tabiriyle. Bunları getiriyoruz. En sonunda gelmiş 507'den başlamış, 523'e gelmiş. Bu izahattan sonra 523'te diyoruz, biz bu duayı için okumalıyız? Orada bütün hadleri yazıyoruz ama burada sadece okunacak kısmı yazıyoruz. Neden? Çünkü ilerisinde ne diyor? Ve alemu minallahi ma'lâte alemun. Ben diyor sizin bilmediklerinizi Allah bana bildirdi. Ben özel şeyler de biliyorum diyor. Şimdi biz dua yaparken bunu diyebilir miyiz? Vahiy geliyor mu bize? Bol bol şeytan geliyor tabii ki. Dolayısıyla ben biliyorum sizin bilmediklerinizi diye hava atacak bir konumda değiliz. Veli de değiliz ilham gelsin. Onun için vesvese, yüvesvese, yüves galip duruyoruz. E onun için orayı biz okuyamayız. Ama biz nereye okuyoruz? Sıkıntımı, hüznümü ancak Allah'a şikayet ediyorum. Duasını okuyoruz. Şimdi, kederlerle, hüzünlerle dolu şu dünya hayatında karşılaştığımız musibetler anında derdimizi ona buna söyleyerek rahatlayamayız. Maalesef insanlar hep ne yapıyor? Psikoloğa niye gidiyorlar? Kadın kocasını anlatamıyor, psikoloğa anlatıyor. Değil mi? Adam anasını anlatamıyor, gidiyor psikoloğa anlatıyor. Psikolog ne yapacak sana? Kendi senden beter. Kendi senden beter sıkıntılı ya adam. O da sana iki sıkıntı daha ilave ediyor, biliyor musun? Tabii. Bir de parayla. İyi de paralılar ya. Yani. E şimdi sen ne yapacaksın? Şair ne demiş diyor? Ne hasıl söyle İrlandan? tabibin gayrı ne derdi? Kime kim eylesem izhar bana bin derdi gam verdi. Ya doktordan başkasını anlatıyorsun, Ayağım ağrıyor. 40 kişi geliyor eve, herkese anlatıyor ayağım ağrıyor. Ya bu doktor değil. Adamda ilaç yok. 40 kişi anlatıyorsun aynı ayağım ağrıyor ya. Halbuki bir doktora anlatsaydın bir ilaç verirdi sana. Şimdi tabip kim? Hakiki tabip Mevla. Mevladan gayri kimsenin derdine ilaç edebilir? O zaman sıkıntın var mı, psikolojik sorunların mı var, punalımların var? Var. Bu duaya devam edeceksin. Bin tane psikologdan hayırlıdır bile dememek lazım, ayıptır, kıyas edemeyiz. Bu dua devam edilecek. Bak burada ne yazmışım? Özellikle ruhani sıkıntısı, psikolojik sorunları, panik atak gibi dertleri, iç alemini etkileyen şiddetli üzüntüleri, kederleri bulunan kimseler için Bu dua tavsiye edilir. Efendim, Ebu Reynol Allah'tan ibadet edilen bir hadis-i şerif var. Çok muhteşem bir hadis-i şerif. Hepimize çok lazım. Buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. allah Teala buyurdu ki, ne oldu bu sefer? Hadisi? Kutsi, Kutsi oldu. اِذَبْتَلَيْتُ mümin الْمُؤْمِنِ وَلَمْ يَشْكُنِي لَا Ben bir mümine bir bela verdiğim zaman, kanser, ülser, şeker, ne verdiyse verir kurban olduğum Allah. Onu ziyarete gelenler olur. Eğer beni ziyaretçilerine şikayet etmezse, şikayet etmek ne demek? Beni mi buldu, nereden geldi, dayanamıyorum falan falan. Bu biraz ne oluyor? Ancak işte ne kadar aciziz falan şeklinde bir acziyet ifadesi farklıdır. Ama tabii ki razı olmama manaları şikayettir. Kurban olduğum Allah Teala buyuruyor ki, beni ziyaretçilerine şikayet etmezse, <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim, Ama demek ediyoruz ki böyle buyuruyor ya. Ya Rabbi bizi bu halle düşmekten muhafaza eyley. Dayanamayacağımız imtihanlara tabi etme ya. Amin. Tabi ettiğin zaman senden şikayetlenmekten muhafaza isari. Ben onu yatağa bağlamış mıyım? Ben onu hasta etmiş miyim? Allah buyuruyor. Çok ağır hastalık var. Hepimizde başına bazen de geliyor. Esir etmişim onu diyor. Hastalıkla ben adamı ne yaparım diyor allah Teala dünyayı karışlayan adamı yatağa bağlarım diyor, esir ederim ama diyor beni şikayet etmezse bu esaretimden bağlarını çözerim onu salarım diyor bak çok önemli ثم <gülüyor> ابدلتو sonra ben ona veririm lahmen bir et veririm Hayran مِ eski etinden hayırlı olur ve demen ona bir kan veririm kan bütün mesele kan, zaten kanser de kan meselesinden çıkıyor Hücreler ölüyor, canlanamıyor falan. Kan düzgün gelse oralara zaten kan kendi kendini ne yapıyor yeni kanla oksijen geldiği hücreler yeniden ihya oluyor. Ben ona bir kan veririm, hayran mende eski kanından hayırlı olur. Tüm amel sonra derim kalk yataktan günahını da sıfır ettim, yeni çocuk gibi defter açtım derim. Şikayet etmemek. Edeceğiz şikayet. Kime? Rabbimize. Çünkü acıyan Allah'ı acımayan kullara şikayet ediyoruz. Ne ahmak adamız ya? Kim acıyacak bize ya? Mevla'dan gayrı. Onun için bunun duası neymiş? Bu dua bak bu çok muazzam Kur'an-ı Kerim'de. Başına hastalık, musibet gelen kişiler bu duayı okumaları lazım. Ayeti kerimede Yakup Aleyhisselam'ın duasında Enes İbn Malik radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. kunuzil bir Üç şey iyilik hazinelerindendi. Berri yazmış oraya. Mübarek, Murat Hoca. Görmedim sen bunu? Birri olacak daha. B üstünü esre olacak. 40 kere de tavsiye ediyorum. Yine kaçıyor ya. Ebe allahu illa yasuhhe Allah karar verdi. Benim kitabından başka her kitapta yanlış çıkacak buyurdu ya. Oluyor işte. O kadar da baktım ha. Minkünüz il berri olur mu ya? Karanın hazineleri. Karanın hazinesi ne ya? Bir iyilik. Bir. bir, bir birri takva. Minkünüz il birri. Bak ben kendi yanlışımı kendim söylüyor muyum? Ha ben yanlış anlamadım orayı ama. Bu baskı hatası. Ben bunu biri diye yazdırdım. Ya baskı hatası ya bizim yazan hocaefendi hatası. Ben bilgisayar yazamıyorum. Bana desen ki üstünü şuradan esre yap yapamam. Yani düğmeler bir şey bilmiyorum ben. Bir eski hesap adamız yani biz. <gülüyor> Antika olduk. Ha ama böyle işte bunlar da böyle yapmış. Üç şey iyilik hazinelerindendir. Bir iyilik. İhyfa sadaka. olsa sadakayı gizli vermek. Yardımı gizli yapıyorsun birine. Kimse duymuyor ama şeytan nefis orkadan girer önden çıkıyor. Yine bir kenarından dedittiriyor. Allah, Allah. Oradan bir kaza atlatıyor falan. Ay anasını geçen gün sadaka vermiştim demek o tutmuş falan. Ya yine karıştırdın ya. Ya tamam kaza bela geçtiçe geçti elhamdülillah ya. İlla bir şey millete hemen gizli verirsen takvanın hazinesine erdin. Vekit Manuşşek var, derdin mi var? Şikayetleneceksin, kime anlatacaksın? Marco Paşa'ya anlatacak halimiz yok. Ne yapacağız? Bu duayı okuyacaksın. Şikayeti gizlemek. Şikayetlenme durumunu gizlemek. Beceremiyoruz, ben de beceremiyorum. Kendime vaz ediyorum şimdi. Gizleyeceğim inşallah. Gizlemem lazım. Hemen geliyorum buraya şimdi. Şekerim kırka düştü, seksene çıktı, beş yüze indi. Ya konuşuyorsan konuş. Sağlamsan konuş, sakatsan git yat, de bana da. Siz de aman... Belki diyorum biri duader, şifa bulurum falan, ben de bir şey diyorum ama... Ne şikayet ediyorum ya? Ne olacak? Bu kadar rahatlığım var. Yiyorum, içiyorum. Şey miyim? Millet ne halde kıvranıyor ya? Kendi hallerime de bak yani. Sanki size örnek olacak bir durumum da yok yani. Ama şikayeti gizlememiz lazım. Vaaz durumu budur, kendine vaaz edecek. O arada sen de alırsan bir şey alırsın. Efendim ve kitmanul musibe Musibetini gizleyecek Biz oho canlı yayına vereceğiz Dellal bağırıyoruz ya Başıma şu geldi başıma bu geldi Başına geleni gizlese Mevla o kadar memnun oluyor ki Diyor ki sana bir takvanın hazinelerini verdim diyor ya Onun için Peki Ya ben dayanamam arkadaş başıma bir şey geldi Bana bir şey söyle de onu yap Çünkü ben duramam duramazsan abi Şikayetleneceğiz Kime? Rabbimize Şikayet merciğine. Mevla bana şikayet etmeyin buyuruyor mu? Beni şikayet etmeyin buyuruyor. Bana şikayet etmeyin buyuruyor mu? Buyurmuyor. Ayette var mı şikayet? Peygamberler yapmış mı şikayet? Nasıl yapmış abi? İşte bu dua. Yakup Aleyhisselam'ın duası sayfa 524'te duanın okunuşu diyor. En son artık yeni duaya geçiyor. Altıncı duaya geçiyor. Yusuf Aleyhisselam'ın duaları. Allah Allah. Peşine de çok mal, mülk, devlet, saltanat isteme duası da var. Uyar mı? E uyar peygamber olalım demiyoruz ya. Zengin olabiliriz. Ne var? Uyar mı? Onu da uymasa ben yazmam. Çünkü orada mesela bu iş çok önemli. Süleyman Aleyhisselam bir dua yapıyor. Rabbi gıfirli ve hebli mülken. <gülüyor> Rab beni bağışla ve bana bir saltanat bağışla Şimdi oraya kadar uyar mı? Niye mülk saltanat bize de gider ne var? Yakışır İslam'ı harcarız bir şeyler yaparız Aha şu köşeyi alamıyoruz yeri yapamıyoruz Bir şey yapamıyoruz param çok olsa benim Hepinize yarar yani Hizmet yerleri yapardık e, Yok e, Bu dua uyar Ama şimdi biraz ileri gittim mi uymaz la ينبغي la أحد Bana bir mülk ver benden sonra kimseye yakışmasın diyor. Bu uyar mı? O duayı yaptı kabul olduğu için ve kullu nebi mucab her peygamber müstecaptır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gece musallat olup teheccüt namazını bozdurmak için cin musallat oldu. İfrit Buhari hadisinde inne Dün gece bir ifrit cin bana musallat oldu. Liyafa'al salat teheccüdümü bozduracaktı diyor. Sonra diyor selam verdim bunu diyor bir yakaladım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen yakala bakayım. Yakaladım diyor. dire caminin direğine bağladım diyor. Hadis-i Şerif sifilde Sifil de kabul eder yani. E şimdi tabi tabi sahihleri kabul ediyorlar göya. Direğe bağladım diyor. Ondan sonra istedim ki diyor sabaha kadar şunu bağlı bırakayım. Medine'nin çocukları sabahleyin gelsinler oynasınlar bunu. Maskaraya çevireyim şunu. Bu ifriş şeytan benim namazımı bozduracaksın ha. Sonra diyor, fezeker <gülüyor> Süleyman Süleyman kardeşimin sözünü hatırladım. O ne diyordu? Bana bir mülk ver, benden sonra kimseye layık olmasın. Onun mülkü neydi? Cinler emrindeydi. Şimdi ben bu cini de burada bağlı bırakırsam cinler benim de emri ve olmuş olur. Onun için diyor, onu çözdüm, hadi git bir daha da yanaşma yanıma dedim, saldım diyor. Onun için dualar, Kur'an duaları Böyle rastgele yapılmaz, meale göre yapılmaz. Biz burada seneye göre yapıyoruz, ha yarabb bana mülk ver, uyar, rüya tabirlerini öğret. Benim için en mühim bir dua, mültezemde unuttum yine bu sene yapmayı. Hala rüyaları tabir edemiyorum, çözebilsem neler olacağını görüyorum. Ama tabir olmadığından hepiniz görüyorsunuz. İnsan rüyalarının tabirini bilse yaşayacaklarını görüyor. Ama tabir ilmimiz yok. Ben bazı ufak tefek yaklaştırıyorum, yanaştırıyorum. Bazı da tabire muhtaç olmuyor. Dipçikleri görüyorum falan diyorum, dipçikleri gördüm diyorum, öyle çıkıyor. Yani tabire muhtaç olmasa çok iyi. Ya diyeceğiz ya Rabbi, tabire muhtaç olmayan rüyalar göster. Ya da diyeceğiz ya Rabbi, Tabir ilminden bir şeyler öğret. Benim en büyük duam şu anda tabir ilmi. Eğer tabir ilmini tutturursam, ne zaman öleceğimi de haber veririm. Çünkü rüyada gösteriliyor Aziz Mahmut Hazretleri'ni ziyaret edin. Ben ettim. Diyor bir kere kabri ziyaret edene ya Rabbi ölmeden öleceğini bildir. Rüyalarında göster diyor. Üsküdar'da bazı evliya ulan böyle tasarrufları var. Bir dua yapıyor. Onu ziyaret nasip olanlara bu nasip oluyor. Çok önemli. Çünkü ne zaman öleceğini bilsen insan bir tevbe telafisi tedbiri alır değil mi? Öbür türlü pat diye gidiyor adam. Yarma gibi devriliyor, yıkılıyor aşağı. Ne oldu? mübarek evliyaysa heniyenle o hayırlı olsun yok günahkarın biri ise, eyvah yandığı gün neden tövbe edemedi helallaşamadı hiçbir şey yapamadı küt gitti herif onun için bu dua çok önemli ee, Müslüman olarak beni öldür hadi bakalım bu altıncı duaya geçti 525'te Kur'an duaları bunlar kardeşim bir duada bütün dünya ahiret içinde ya peygamber duası çünkü Tevfenî müslümen Beni müslüman olarak öldür, canımı al Bak ne dedik, iman Tehlikesinden korkma meselesi Bak daha bu duayı yapsam bitti Velhikni hikni Biz sâlihîn Beni salihlere İlhak eyle. Hepimiz için uygun değil mi buralar? Evet. Tabii Bunun okunuşu da 525'te almıştık da Ne niyetle okumalıyız, niçin okumalıyız? 528'de Bunu almışız, yalnız Duada Rabbiden almışım, okunuşunda Rab, Fatıra-ı Semavat'tan almışım. Niye? Çünkü neden? Orada diyor ki sen bana mülk verdin. Bize mülk verdi mi? Vermediyse biz bunu diyebilir miyiz? Sen bana rüya tabirlerini öğrettin diyor. Bize öğretti mi? Onun için ben duayı orada yazmışım. Ama bizim okumamız için duanın okunuşu deyince ne yapmışım? Fatıras semavat vel almışım. Dünya ahirette velimsin, sahibimsin, Müslüman olarak canım al, salihlere ilakayım. Böyle yapmışım. Ama Türkçeden sen yine, Ya Rab bana rüya tabirlerini öğret, bana mülk ver diyebilirsin. Çünkü vebli mülken, burada dua mahiyetinde değil orası, mülk ver din diyor. Ver din de, dediğin zaman bize uymuyor, anladın? Onlara göre titizlikle bu hazırlanmış, her şey hesap. Ama yine bizim Murat hocadan kaçta bu şimdi? bir hareketa üstte çıkmış, ona dikkat ı Kerim duaları sizin için hayırlı mübarek olsun inşâAllah-u rehmâh. Ya Rabbel alemin vea khayrun nasirin Subhane Rabbil alîle alel vehamel hamdülillah Rabbil alemin Ve teâlâ alâ seyyidina mevlânâ ve ve teslimen Allahümme نعوذ بك من النار والله منانسلك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار الله منانسلك الجنة وما قرب إليها من قولنا وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قولنا وعمل الله منانسلك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر مستعذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان عليك البلا غلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amin Allah, S-a lăsat Muhammad al întoarcă la mahbub Shafila, Elelibim, Fedidjil, Guruba, Elelibim, Osrabi, Elelibim. Adă-te la Mullah. Allah, Mina, S-a lăsat să se întoarcă la تعلم Mullah. من, من كل ما تعلم lăsat تعلم ولا نعلم la من الخير la El Mullah. a lăsat să se întoarcă la Allahumma ma qadayt lana min qada faj'alna akum bil tawrshada Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada Allahumma rabbana atmina lana anwarana wa'fina innaka ala kulli qadir Allahumma ahsinna akum betana fi kulliha wa ajirna min khizati dunya wa adhab al Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin nabi ummi الحبيب العالي القدر العظيم الجاه على اله وصحبه دعاءنا قبول لوش الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام سيدنا خالد بن زيد بن بلال جميع أصحاب رسول الله المدفون في جوارنا وإلى أرواح جميع مشايخنا وساتذنا ومواطننا أسماء وإلى أرواح من ذكرت أسماء في هذه الجلسة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم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 o amin